Merhaba. milattan önce, milattan sonra da açık radyo ediyoruz. 94.9'da. Bugün iki konum var. Güldem Varilioğlu ve Burak Özkırlı. Burak biyolog, Hacettepe Üniversitesi'nden, Gülden Varilli oldu mimar Ottüden kendisi. Ama bu iki kişiyi birleştiren çok önemli, çok özel bir proje var. O da arkeopark projeleri. Önce tabii arkeopark projeleri ilgili Gülden Varilli oğlu'dan bilgi almak istedik. Dört yıldan beri yürütülen bir proje. Kaçta bu? Ne belirttiğim gibi, Türkiye'nin ilk uygulamaları su altında yapılan. Evet, Gülden Mer. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Evet, bize kısaca bir özetleyebilir misin? Bu 4 yılda bu Arkeopark projeleri nedir? Ne yapıldı? Amaçlanan nedir? Uygulamalar nedir? Tabii, hemen açıklayayım. Geçen sene de çok kısa görüşmüştük aslında. Kaş Arkeopark projeleri 2006 yılında Kaş Arkeopark projesi olarak başladı. Ulu Burun Gemisi'nin replikasının yapılıp batırılması, arkeolojik alanının kurulmasıyla ile başlayan bu proje seneler içerisinde tüm planlanan aşamalarını gerçekleştirmek üzere farklı projelere de kaynak oluşturdu. Daha doğrusu fikir babalığı yaptı ve sonuç olarak karşı arkeopark projeleri adı altında beş ayrı proje olarak bugün hayata geçti. Ee, ve en son olarak bu senede Genç Arkeo Park projesiyle çok farklı bir boyutta bir arkeolojik proje yapmaya devam ediyoruz. Evet bu proje kapsamını yani biraz daha somutlaştırabilir misin? Yani e, hedeflenen, e, somut olarak yapılan, uygulanan şeyler nedir? Arkeoloji ile ilgili bir park var ortada ve su altı var. Yani bu üç şey nasıl birleşiyor? Tabii öncelikle biz sualtı araştırmaları derneği olarak bir sivil toplum kuruluşuyuz. Gönüllü olarak sualtı arkeolojisi ile ilgili çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan akademik kaynaklara başvuruyoruz. Akademik danışmanlarımız oluyor. Ama bunun dışında tabii bütün gücümüz gönüllü gücüyle sualtı arkeolojisi ile ilgili eğitim alanı, sualtı arkeolojisi araştırmaları, sualtı arkeolojisi ile ilgili halk bilinçlendirmesi gibi çok çeşitli hedeflerimiz var. Kaş Arkeopark Projesi 2006 yılında kurulduğunda Ulu Burun gemisinin replikasının suyun altına nasıl çözündüğü, nasıl bir batığın batık alan, yani daha doğrusu bir batık geminin bir batık alanına dönüştüğüne dair bir deneysel arkeoloji projesi olarak başladı. Ve 2006 yılından beri de bu batığın ...değişimini, bozulmasını gözlemleyen bir proje Kaş park deneysel arkeoloji projesi. Onun dışında yanına bir arkeolojik alan kuruldu. Bizim arkeolojik alan ya da arkeo park olarak, arkeo parkın bir kısmı olarak nitelendirdiğimiz alanda... 2007, 2008, 2009 en son 2010'da e, uluslararası da bir eğitim standartına geçerek sualtı arkeoloji eğitimleri veriyoruz. Bunlar tamamen Türkiye'deki çeşitli üniversitelerdeki arkeoloji sanatları ya da ilgili sualtı arkeoloji ile ilgili insanların gelip eğitim alabilecekleri bir alan. E, gerçek malzeme değil de e, bizim hazırladığımız e, şey. Replika malzeme üzerinde arkeolojiyi çalışmaları, öğrenmeleri, denemeleri, çizimler, fotoğraflar, ölçümler gibi teknikleri e, tekrar tekrar egzersiz etmelerini düşünen, e, planlayan bir proje. Bu da e, bizim bilim kamplarımız ismi altında 2007'den beri devam ediyor. Bu sene çok farklı bir boyuta geçti. Bunu Burak anlatacaktır. Genç Park projesi kapsamında biz bunu ilk defa Uluslararası Notikal Arkeoloji Society'nin eğitimini de ortak bir hale getirdik. Almanlarla ortak eğitimler düzenledik ve yaklaşık 20'ye aşkın kişi burada uluslararası standartta bir eğitim aldı. Ee, onun dışında bu bölgede yine Sanal Müze isimli bir TÜBİTAK projesi yaptık. Bir üniversiteyle ortak olarak bu arkeoparkın su altından tanıtılması, su altındaki görüntüler yardımıyla internetten tanıtılmasını hedefledi. Onun dışında 2008'de başlayan bu bölgede su altı kültür mirası adı altında bir yüzey araştırmamız var. Kültür Bakanlığı destekli olarak bu bölgedeki tüm tarihi batıkları aradık arkeolojik alanları, çapalama bölgelerini, yani bulduğumuz tek bir amforayı bile envanter altında, envanter altında kayda sokan, bunu da internet üzerinden sunabilen bir veri tabanı sistemimiz var. Bu da işte 2008, 2009, 2010 olmak üzere halen devam etmekte. bu. Ve bütün bunlar tabii bize bir projeyi daha getirdi. Gençlerimiz, Burak Önderliği'nde gençlerimiz bir araya gelerek bizim şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları kaşa anlatmak üzere bir proje zinciri oluşturdular. Avrupa Birliği destekli, Avrupa Birliği Ulusal Ajansı. Kaş Belediyesi ve buradaki dalış merkezlerinin özellikle Dragoman Seyahat Ajentası olmak üzere birçok dalış merkezini desteklediği bir proje. Bunlar tabi idari teknik hani çok temel çerçeveleri ama amacımız çok kısa anlamda amacımız bu bölgedeki sualtı arkeolojisi ve Genç Arkeopark sayesinde su üstü arkeolojisi yani kara arkeolojisi ile ilgili tüm değerlerin gün yüzüne çıkması, bunun internet aracılığıyla paylaşılması, buradaki halka yani bizzat bu topraklar üzerinde ya da bu sularda yaşayan halka bu değerlerin anlatılması, açıklanması, bilinçlendirilmesi gibi bir proje zincirlerimiz şu anda halen devam etmekte. Evet e, peki internet ortamı dedin bu şu anda şeyi, yaşama geçmiş durumda mı? Yani biz e, bunu görmek, projeyi kavramak, öğrenmek için e, nereye başvurmamız gerekiyor? Şöyle sanalbatık.org.tr adı altında üniversitenin eskiden çalıştığımız bir üniversiteyle ortak olarak bir web sitesi açıldı. Onun dışında bizim yeni bir web sitesi hazırlıklarımız devam ediyor. Sanal Arkeopark.org.tr adı altında çalışılacak ama şu anda Tamamen hani e, yeni yani daha yeni yapılanan bir sistem burada bizim, bizim bütün bu projelerimiz hakkında fotoğraflar videolar ve onun dışında da tüm görsel malzemeyi ve tabii ki yazılı malzemeye de ulaşabileceksiniz. Yani çok uzun soluklu bir proje gerçekten projeler projeleri doğuruyor daha da devam edecek. Evet bu, bu yaz da dün bitmiş bir proje yani daha doğrusu tamamlanmış en azından bir süre sonra tekrar belki de gelecek yıl devam edilecek ama bu yıl ilk kez Genç Arkeopark projesi başlatıldı. Ee, ve dün son eğitimciler de gönderildi Kaş'tan. Evet bu projenin yürütücüsü de e, biyolog Burak, e, Burak Özkırlı. E, hoş geldin Burak diyorum. Hoş bulduk. Evet e, Burak öncelikle şunu sormak istiyorum. E, hem Güzden e, kendisi mimar e, işte siz de biyologsunuz. E, bu nereden bir arkeoloji ve su altı bu ilgi nasıl doğdu? E, tam hatırlayamıyorum yalnız e, ikimizin de kökeninde üniversitede dalışa merak salmak var. Daldıkça suyun altında bazı şeylere karşı kendimizi mesul hissettik ee, tamamen sevgi ve gönüllükle alakalı olarak uğraşmaya başladık arkeoloji de aynı şekilde ee, merak meri doğurdu ve bugüne kadar geldik. Evet e, yani e, sonuç olarak e, biyolojiden mezun olup işte e, deniz altının su altına bir şekilde kayıp e, ve su altı ortamında kayıpları görmek veya daha bilinçlenmek, bilinçlendirmek gibi bir şeyi anlıyorum ama bunu biraz daha açarsan sevinirim. Yani çünkü çok gençsiniz <gülüyor> e, hakikaten e, ve ciddi böyle büyük projeleri imza atmaya çalışıyorsunuz. E, bu genç arkeopark projesine yani bu ilişki gerçekten e, nasıl biraz ayrıntıları aktarırsanız çok sevinirim. Ee, öncelikle biyolog olmam ve Daha önce de biyoloji ile ilgili pek çok projede çalışırken gördüm. Biz bilim insanı adayları olarak bir yerde çalışıyoruz. Sözgelimi gelimi bir kaplumbağa ya da bir köpek balığını korumaya çalışıyoruz. Ve oradan bir hafta iki hafta arazimizi bilimsel verimizi toplayıp ayrılıyoruz. Fakat orada muhtar, çekirdeğini yiyen teyze, oradaki garson çocuk sürekli o hayvanlarla ya da korumak istediğimiz objeyle birlikte yaşayanlar. Eğer biz bunlara bunu aktaramazsak, bilinçlendiremezsek... E, ...yaptığımız için hiçbir anlamı olmaz. Artı yaptığımız işte yapamayız. Çünkü e, korumadan bahsediyoruz. Burada bilim insanları ya da bu işle uğraşan insanlar... ...kendilerini koruyucu ilan edemezler. Çünkü orada yaşayan insanlar biz değiliz. Ya da e, o objeyle temasta bulunan... ...ve onların yaşamını etkileyen... ...ya da korunmak durumunda bırakan da biz değiliz. E, bu yüzden... ...genel olarak e, koruma projelerinde... ...bu biyoloji, arkeoloji ya da herhangi bir bilim dalı mağara olabilir... Oradaki insanları biz bilinçlendirmemiz gerekiyor ve onlara bir şeyleri sahip çıkmak ve sevdirmemiz gerekiyor. Bu bir hayvanı evet sevdirmek, bir Akdeniz Fok'unu sevdirmek, Kaplumbağa'yı sevdirmek. Sualtı Araştırmaları Derneği'nin de yürüttüğü bütün projelerde temel olarak izlenen yol olabildiğince halk. Zaten katılımcıları da halktan seçtiğimiz için sadece gönüllü işi, gönüllü projeleri yaptığımız için çok daha avantajlı durumdayız. Yani bilimsel bir proje yürütülecekse bunu balıkçı önermeli. Oradaki insan eğer bunu önerebilecek bilinçliliğe gelirse biz gerçekten koruyabildiğimizi iddia edebiliriz. Aynı şey arkeolojide, arkeolojiye de yansıdı. Elimizde arkeolojik malzemeler var. Kalın müze camlarının arkasında duran, insanların dokunmaya korktuğu, Çok önemli saklanması ve miras olarak gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor fakat e, bulunduğumuz bölge Anadolu ve şu anda biz Likya'dayız ve yolda giderken asfaltın altında bir hayit bulamayacağınızı kimse iddia edemez. E, bir koruma projesi eğer organize edeceksek tamamen e, halkın içinde olmamız gerekiyor. Arkeolojide de aynı şey. E, sonuçta insanlar e, kazılar yapıyorlar, envanterleme, yüzey araştırmaları yapıyorlar fakat... Ayrıldıktan sonra yine aynı süreç var. Suyun altında insanlar dalış yapıyor ve e, zarar verebiliyorlar. Bu da bir ihtimal. Genelde Kaş'ta çok iyi bir durumdayız şu anda. Kesinlikle e, çok çok çok bilinçli bir kitlemiz var. E, amacımız Genç Arkeopark projenin en temelinde gençlerin katıldığı ve şimdiye kadar yapılan çalışmayı, bilgiyi biz ne kadar aktarabiliyorsak insanlara, bütün projenin temelinde bu var. Evet bu arkeopark projesi genç arkeopark hı hı. projesi pek çok tabii aktiviteleri içer, içerdi bu yaz boyunca. Bununla, bunun hakkında da bilgi verebilir misin? Tabii ki. Genç arkeopark projesinin aslında en En başlangıcında Güzelden de dediği gibi bir arkeopark alanının kurulması ve dünyadaki sualtı arkeologları bilim insanı adayları tarafından orada çalışılması hayaliyle başlamıştı ve çok sürpriz ve güzel bir gelişmeyle biz bunu geçen sene yaşadık. Almanya'dan, İngiltere'den arkeolog adayları burada eğitim kampları verdi. Alanın bakımcısı, yapımcısı ve hizmete sunan ekip olarak Biz tanıştık ve onlarla ortak çalışma kararı aldık. Onlar da çok pozitifti bu konuda biz de. Daha sonraki süreçte nasıl bir proje yazabiliriz, nasıl fonlar bulabiliriz ve amacımız halka inebilmekse bunu nasıl yapabiliriz de. Sonuç olarak yazdığımız projenin adı Genç Arkeopark Projesi. Avrupa Birliği Ulusal Ajans Devlet Planlama Teşkilatı projemizi onay verdi, kabul ettiler ve şu anda onların fonuyla çalışmaktayız. Sanıyorum daha başka tabii destek verenler de var. E, temel olarak e, bizi tanıyan insanlar, Kaş'ta çalışmalarımızı gören insanların hepsi dalış okulları, e, otel sahipleri, Kaş Belediyesi, Kaş Kaymakamlığı, sahil güvenlik olsun bize gerçekten burada sahip çıktılar. Yabancı gibi değil de Kaşlı gibi bu projeyi yürütmemize imkan tanıdılar. Gerçekten çok teşekkür ederim. Projenin aktivitelerine gelirsek en başta bizim gençlerden oluşan, yeni insanlardan oluşan bir ekibe ihtiyacımız vardı. Tecrü ki tecrübeli olanlar, daha önce katılmış insanlar hem bilgilerini bir sonraki kuşa aktarabilsin, hem yeni insan kazanımı projelerin sürdürülebilirliği için kritik önem taşıyor. Yaptığımız ilk şey proje başlangıcında ekibimizi oluşturmak. Projeyi düzene oturtup ilk olarak bir bilim kampı organize ettik. Buna da Nautical Arkeoloji Society, İngilt İngiltere'den bir kurumdan eğitim aldık. Sualtı Arkeolojisi adına. Nautical Arkeoloji Society dünyada bu işi yapan tek dernek. Dünyada da alınabilecek tek sportif dalış ve arkeolojiyi aynı kotada eriten eğitim. Tabii bu eğitimi alırken insanlara sadece fix bir eğitimden öteye geçip aynı haftada olabildiğince Bir konferans burada organize ettik. Aslında ettiğimiz konferansa gelen isimler gerçekten çok iyiydi. Amerika'dan, İngiltere'den, Almanya'dan konusunda gerçekten çok değerli ve Türkiye'den insanlar geldi. Halka açık olarak konferanslarımızı yürüttük. En başında yine dalış okullarını konferanslarımıza, turizm rehberlerinin ve Kaş halkını konferanslarımızda belli bir miktar katılımcılara bilgi verebildiğimizi düşünüyoruz. Konferans temposu hem bizim için bir eğitim ayı oldu hem halk için olabildiğince inmiş olduk. Tabii konferans süresince de gündüzleri yine kamp eğitimi ve araştırma yönteminin öğrenilmesi ya da su altındaki tarihi nasıl biz belgelerizi yeni genç insanlara öğretmek. Daha sonrasında konferanslarla da teorik bilgiyi tamamlamış olduk. Bu organizasyon bittikten sonra biz kaçta su altında çalıştık. Yani su altında bulabildiğimiz, belgeleyebildiğimiz kadarıyla hem bu ekibin um, ilgi duyan arkeologlarımız da var yeni genç um, birinci, ikinci sınıf öğrencileri olsun. Um, bu işi ileride alıp götürebilecek um, belli bir kitleye de hizmet verdiğimizi, eğitim verebildiğimizi düşünüyorum. Evet şey toplam kaç insana genci şey verdiniz, eğitim verdiniz? Toplam olarak projeye gelip giden insanları Almanlarımız da sayarsak 25'in üzerinde gencimiz şu anda arkeoloji hakkında fikir sahibi ve yeni yapılacak bir araştırma projesinde de çalışabilecek nitelikte dalıcılar. Bu çok sevindirici bir haber çünkü bir sonraki seneyi de buradan yakalamaya başlamış olduğumuzu görüyoruz peki bu seçim şey duyuru falan nasıl oldu? Yani her, her sanıyorum her daldan, her alandan üniversiteden çocuklar, gençler buna katılabiliyorlar sanıyorum. Kesinlikle katılım için belli bir ön şartımız yok. Fakat sınırlı sayıda insan alabiliyoruz. Bu yüzden bütün su altıyla özellikle alakalı olan insanların ya da su üstü ve koruma ile alakalı bütün mail gruplarına ve internet üzerinden ve Tavsiye üzerinden gerçekten çok geniş bir kitlede tanıdıklarımız, arkadaşlarımız olduğu için onların da e, benim bir arkadaşım var bak arkeolog o da gelsin deyip başvurularla bir başvuru e, sistemiyle e, aldık. E, yürütme kurulumuz, e, bilim kurulumuz e, en nitelikli ve e, bu işi gerçekten götürebilecek insanlara karar verdi. Ee, örneğin mesela şeyi anlatabilir misiniz Burak? Ee, yani bir gününüz nasıl geçiyordu? <gülüyor> Projede bir günümüz. Hmm, hangi aşamasında o kadar çok etkinlik var ki? <gülüyor> ee, o zaman en baştaki aşamadan başlayalım. <gülüyor> Araştırma belgeleme aşamasında um, belli bölgelerimiz var Kaş'ta. Ee, zaten... Düşündüğünüz zaman şu anda da bir gemide yaşıyor olsanız ya da gemici bir insanın algılayabileceği bir tarihi eser nerede bulunabilir? Bir tehlikeli alanlarda, denizin yüzeyindeki topuklarda, ada çevrelerinde, kıyılarda ya da çapalama alanı, şu an günümüzde hala kullanılan çapalama alanları belirlemiştik. Bunlara tek tek dalıp aşağıda ne var? Keşif amacıyla, ve belgeleme amacıyla dalışlarımız oldu. Ee, bizzat tabii çalışanlar bunun yöntemlerini öğreniyorlar değil mi? Nasıl belgeleme yapılır? Evet, zaten bir haftalık ağır bir eğitimimiz vardı ee, tamamen yapay malzemede. Ee, daha sonra belgelemeye başladık. Bu şeyi, konferanslar da çok iyiydi ee, yani bir hafta boyunca sürdü öyle hatırlıyorum şimdi ve dediğin gibi e, hakikaten dünyanın çeşitli yerlerinden uzmanlar alanlarında uzmanlar geldiler, arkeologlar geldiler, sualtıyla ilgili olanlar, bilim insanları konferanslar verdiler. Ee, yani bu da Türkiye'de herhalde bu kadar yoğunlukta bir hafta süren e, böyle bir konferanslar dizisi herhalde ilk kez oluyor diye düşünüyorum düşündüm. Ee... Örnekleri tabii ki akademik olarak yıllık toplantılar dışında e, belli bir proje aşamasında yapılmış en uzun konferans e, tanımımız yanlış olmaz. Evet Kaş e, hakikaten e, Türkiye içinde pek çok ilke bu arada ilki de imza attı. Yani hem bu konferanslar hem bu arkeopark projesi e, açısından genç arkeopark projesi açısından. E, şeye tekrar dönersek genel anlamdaki arkeoloji projelerine arkeopark projelerine dönersek tabi Gülden Varilneoğlu e, yürütücüsü bu konunun e, Gülden e, tabi mimarsın sonuçta ama hani arkeolojiye neden ilgi duyduğunu ben biliyorum çünkü e, baban e, Ender Varilneoğlu arkeolog e, profesör kendisi hani bu ilgi doğal olarak tabi kaymıştır ama e, yine de Ee, hani bu korumacılık tabi arkeolojiden e, gelen bir şey, korumacılık işte bizim kültürel e, varlıkların korunması, tarihi mirasın korunması, aktarılması konusunda tabi Türkiye'de ciddi anlamda e, sorunlar yaşanıyor e, ama Bir de tabii işin başka bir yönü var Burak'ın da değindiği gibi uzmanlar tamam korumacı kazılar yapılıyor işte kurtarma kazıları yapılıyor ama biz neyi kurtarıyoruz yani bunu çevredeki insan gerçekten yöredeki insan bilmeyince bu gerçekten bir anlam ifade ediyor mu yerini buluyor mu bütün bu şeyler kurtarmalar diyelim yani bir yerde burada bilimin de bir şekilde kendi içinde tartışması çıkıyor ortaya. Tabii şimdi kurtarmadan önce neyi kurtaracağımızı bilmemiz gerekiyor. Bizim o aşamada eksiklerimiz başlıyor. Çünkü e, arkeoloji kendi içerisinde çok oturmuş bir disiplin. Su altı arkeolojisi nispeten daha yeni olsa da birçok disiplin oturmuş ama... ...bizim yapmaya çalıştığımız bu noktada e, arkeolog gibi davranmak değil de... ...arkeologlar için veri toplayan bir sistem oluşturmak aslında. Bunun da temellerini şuradan aldık biz. UNESCO'nun e, sualtı kültür mirası ile ilgili 2001 yılında yaptığı e, toplantılar sonucunda yerinde koruma gibi bir kavram çıktı. Çünkü kazdık, çıkardık, müzeye koyduk ya da konservasyonunu yaptık. Ondan sonra bu malzeme ne oluyor? Her şekilde bulunduğu konteksten ayrılarak ayrı bir yerde sergilenen objeler haline geliyor. E, UNESCO'da bunu şu şekilde öneriyor, yerinde koruma. Yani institü koruma olarak önerdiği bir yöntem var. Dolayısıyla biz objeleri yerinde koruyarak acaba hangi bilgiyi buradan çıkartabiliriz gibi bir düşünceden yola çıktık. Ee, şöyle şansımız oldu başlarken. Hani aldığımız gençlerimizin eğitimleri, yurt dışından aldığımız eğitimler bizim yıllardır oluşturduğumuz eğitim sistemin dışında. E, şanslı olarak tekrar hani hatırlatmak isterim ki işte Genç Arkeopark konferanslarında gerçekten çok Değerli arkeologları biz burada misafir ettik. Onların çalışma yöntemlerini ayrı ayrı gördük. Yeni kapı projesinden vardı, ee, işte Gelidonya kazısından vardı, şey Ege araştırmalarından vardı. Ee, ayrıca çok farklı arkeolojiyle ilgili olarak bizim Uluburun teknesindeki e, kurtçukları araştıran İngiliz ve Amerikalı iki kişi vardı. Onun dışında Likya tarihiyle ilgili vardı. Yani çok çeşitli e, diyelim portfolyolardan, çok farklı çalışmalardan Türkiye bağlantılı ya da yurt dışında çalışan insanlardan bir arkeolojik çalışma metotları gördük yani onlar ne şekilde yapıyor biz onlar için ne yapabiliriz onlar bizim için ne yapabilir gibi bir büyük bir etkileşim oldu bütün bunlar tamamen kendi gönüllü istekleriyle geldiler bize katıldılar yani onun için konferans akademik konferans demek değil de belki bizim burada yaptığımız bir tür hani halkla buluşma gibi bir konferans dizisiydi ama beklediğimizden çok daha etkili oldu çok daha fazla katılımcıya ulaştı ve çok değerli hocalar geldi buraya hepsine bir kere daha teşekkür etmek isterim Sonrasında biz bu yerinde koruma ile ilgili e, araştırmalara başladık. Yani birçok insan için şey düşünülüyor olabilir. Hani a, e, asıl iş kazı. Kazı olmazsa yüzey araştırması. Biz yüzey araştırması bile değil. Hani sadece gidiyoruz, ne be, belge topluyoruz. Acaba ne işe yarıyor diyebilirler. Ama biz o, suyun altındaki ya da suyun üstündeki malzemeye hiçbir tahribatı e, tahribat yapmadan Elde edebileceğimiz tüm verilerle ilgili çok sistematik bir metot oluşturduk ve hani biz şunu iddia edebiliyoruz ki çok spesifik şekli olan anforaları belki yerinden hiç kaldırmadan biz bu batıkları tarihleyebileceğiz. Gördüğümüz malzemeden yola çıkarak bu bölgeyle ilgili şu batık şu döneme ait, bu batık buna ait diyebileceğimiz belli bilgiler çıkartabileceğiz ki çıkartıyoruz. Bu farklı bir yöntem. Türkiye'de hiç yaygın olmayan bir yöntem. Yurt dışında çok nadir birkaç örneği var. Avustralya'da bir grup böyle bir teknik dalıcılar yardımıyla arkeolojik çalışma yapıyor vesaire. Ya da ilk zamanlarda çok bunlar yapılmış ama bizim isteğimiz şöyle. Arkeoloji gibi bir iddiamız yok. sualtı arkeolojisi arkeoloji yaptığımız gibi bir iddiamız yok. Ama şunu biliyoruz ki biz... Arazide suyun altında düzgün çalışabilecek ve doğru bilgiyi toplayabilecek bir ekip oluşturduk böyle bir gönüllü grup oluşturduk diyebiliyoruz. Evet tabi bu şekilde de ne kadar katılım çeşitli alanlardan çoğalırsa veya yerel, ulusal ve uluslararası aynı zamanda da bu koruma şeyde bilinci de arkeolojinin su altı ne demek olduğu da çok daha iyi anlaşılıyor sanıyorum. Evet süremiz doldu ama biz gelecek hafta yine arkeopark projeleri üzerine devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Burak ve Güzden sana da hoşçakalın.